Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu aleyküm, saygıdeğer dinleyicilerim. İlim, imanın bir tezahürüdür. Çünkü iman, iman ettiğine, inandığına karşı bilgi sahibi olmak ister. Bunun için ilmin peşinden koşar. Eğer ilmi, Peygamberlerin göstermiş olduğu yol üzerinde ararsa, nasibi olduğu kadar o muhteşem deryadan nasiplenir. İnciler, mercanlar, pırlantalar görür. Elbette ki ilme gayretle ulaşılır. Ancak takdiri ilahi olduğu kadar nasiplenilir. İlim ezberlenmek için, hayat aktarmak için, hayatta yaşanmak için ve başkalarının yaşamasına vesile olmak adına yüklenilir. Eşabı kiramın seçkin şahsiyetler arasındaki en önemli farklılık da işte bu ilme göstermiş oldukları muhteşem aşk ve arzu. İslam öncesinde, Peygamber Aleyhissalatü vesselam'dan öncesinde vurdum duymaz, bir çare, gafilane çok boş bir hayat yaşayan bir nesil İslam'ın ilk emri okuyla bu dine girmenin ilk şartı akıllı olmak ile, içerisinde defaatle buyrulan akletmeye misiniz ifadeleriyle, bilmiyorsanız bilenlere sorun, hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu gibi ifadeler ile çok farklı bir dünyaya yol açtılar. Kısa sürede çok büyük mesafeler katettiler. İlmen, amelen, ahlaken, coğrafik olarak, ekonomik olarak, siyasal olarak her alanda. Bu bağlamda hayatı en çok merak edilen, gündemden hiçbir zaman düşmeyen, kutlu bir zatı tanımaya, tekrardan onun hayatından nasiplenmeye gayret edelim. Kendisi diyor ki, yetim olarak büyüdüm, yoksul olarak hicret ettim. Busre binti gazvanın ırgatı, hizmetçisi oldum. Karnımın tokluğuna onlara hizmet ederdim. Onun Medine'ye gelişi, Hicretin yedinci senesinde olmuştu. O zaman Resulullah aleyhisselam Hayber'de bulunuyordu. Ve hemen Hayber'e gitmişti. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye gelmişti. Devs kabilesinde temsilciydi. Bu kutlu zat Abdurrahman bin Sar, Ebu Hureyre radiyallahu andı. Kendisine neden Ebu Hureyre diye künyelendin diye sorduğu zaman Ubeydullah bin Ebu Rafi, ben aileme dava çobanlığı yapıyordum. Küçük bir de kedim vardı. Onu gece bir ağaca bırakırdım. Sabah olunca da yanımda götürür onunla oynardım. Bu yüzden Ebu Hureyre diye künyelendim demiştir. Sahih Buhari'de de şu rivayet aktarılmıştı. Peygamber aleyhisselam Ebu Hureyre'ye Ey Ebahir dedi. Buhari onun hakkında demiştir ki Ondan ilim ehlinden 800'e yüze yakın kimse rivayette bulunmuştur. Asrında hadis rivayet edenlerin en iyi hıfz edeniydi. Mervan'ın katibi Ebu Zuayziya dedi ki, Mervan Medine'deyken Ebu Hureyre'ye beni gönderdi. Ve o da hadis rivayet etmeye başladı. Beni sedirin arkasında oturtmuştu. Söylediği hadisleri yazıyordum. Bir sene sonra beni tekrar ona gönderdi ve bakmamı emretti. Bir harf bile değiştirmeden Ebu Hureyre aynısını rivayet etti. Sahih-i Buhari'de Vehb-i kardeşi Hammam yoluyla şu hakledilmiştir. nakledilmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu an demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eshabından hiçbiri benden fazla hadis bilmezdi ancak Abdullah bin Ömer hariç zira o yazardı ben ise yazmazdım onun hakkında denilmişti ki Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin en iyi hıfz edeni ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine karın tokluğuna en çok devam edeniydi ölünceye kadar eli onun elindeydi Nereye giderse, o da gidiyordu. Bu yüzden çok hadis rivayet etmişti. Buhari sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resûlü! Senin şefaatinle en çok mutlu olacak kişi kimdir? Şöyle buyurdu. Hadise olan hırsından dolayı, bu hadisi senden daha layık birinin soracağını zannetmemiştim. Ubey bin Kâb diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, başka kimsenin sormadığı şeyleri sormada hızlıydı. Ebu Nuaym diyordu ki, Resûlullah aleyhisselamın haberlerini sahabe arasında en iyi ezberleyen Ebu Hureyre idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müminlere sevdirmesi için Allah'a dua etmişti. Müslüman oluşu Hudeybiye ile Hayber arasında olmuştu. Medine'ye hicret etmiş ve Sufe'ye yerleşmişti. Ömrünü bu ilme adamıştı. Muhammed bin Kays şöyle anlatıyor. Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatu vesselamla ile bağını o kadar farklı kurmuştu ki, Bana Ebu Hureyre demeyin, zira Peygamber aleyhisselam bana Ebahir diye künyeledi. Hureyre dişisi, Hir, erkeği olduğu için buna bile hassasiyet gösterir hale gelmişti. Sonradan gelenler Muhammed bin Sirin'e Ebu Hurere kaba mıydı diye sormuşlardı. Hayır, yumuşak başlıydı diye cevap veriyordu. Beyaz tenliği, sevecen tavırlı ve şakacı. Büyük fedakarlıklar yaşamıştı. Resûlullah Aleyhisselam'ın minberiyle, Ey Ayşe radıyallahu anh'ın odası arasında, Sersemlediğini görenler, Deli derlerdi. Bende delilik yoktu, Fakat açlık beni bu hale getirmişti, Diye ifade ederdi. Kendisinin çok hadis rivayet etmesiyle alakalı, Halk arasındaki ifadelere karşı da şöyle demişti. Siz, Ebu Hureyre'nin çok hadis rivayet ettiğini söyleyip duruyorsunuz. Ben fakir bir kimseydim. Karın tokluğuna Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyordum. Muhacirler çarşıda, pazarda alışverişle, Ensar'da kendi malları, mülkleriyle uğraşırken ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclislerinin birinde bulunmuştum. Buyurdu ki, İçinizden kim cübbesini yere serer de, ben sözümü bitirdikten sonra toplarsa, benden duyduğunu bir daha unutmaz. Bunun üzerine ben üzerimdeki hırkayı yere serdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sözünü bitirince onu topladım. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o andan sonra ondan duydum hiçbir sözü unutmadım diye, Buhari, Müslim, İbn Mace ve Ahmed İbn Hanbel'im istediğinde ifadesi buyruluyor. Ebu Hureyre'nin Peygamber Aleyhisselam'dan naklettiği bu kıssayı Ebu Ali Ebu Seleme ile şöyle rivayet etmiş. Ebu Hureyre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip selam verdi ve ziyaret etmek için izin istedi. Ona izin verdi. Girdi ve ayakta olduğu halde selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu an'ın göğsüne yaslanmış haldeydi. Onun da eli yumuk vaziyette onun göğsü üzerindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayaklarını yaymıştı. Yaklaş Ey Ebu Hureyre buyurdu. O da yaklaştı. Sonra yaklaş Ey Ebu Hureyre buyurdu. Biraz daha yaklaştı. Yaklaş. Ey Ebu Hureyre buyurdu. Ebu Hureyre parmakları Peygamber aleyhisselamın parmaklarına dokununcaya kadar yaklaştı. Rasulullah aleyhisselam otur buyurdu. O da oturdu. Elbisenin bir tarafını bana doğru yaklaştır buyurdu. Ebu Hureyre de elbisesini uzattı ile tutup açtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre! Sana yaşadığın sürece terk etmeyeceğin şeyler tavsiye edeceğim. Ebu Hureyre heyecan ve telaş içerisinde. Buyur ya Resulallah dedi. O da şöyle buyurdu. Sana... Cuma günü gusletmeyi, cumaya erkenden gelmeyi, mescitte boş söz konuşmamayı tavsiye ederim. Yine her aydan üç gün oruç tutmayı da tavsiye ederim. Zira bu dehir orucudur. Gecenin tamamını namazla geçirmiş olsan bile, sabahın iki rekat sünnetini terk etmemeni de tavsiye ederim. Zira bu iki rekatte rağbetler vardır. Bunu üç defa tekrar etti. Sonra şöyle buyurdu. Elbiseni topla. O da elbisesini göğsüne doğru topladı. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resûlü! Babam ve anam sana feda olsun. Bunu gizleyeyim mi, ilan mı edeyim? Bilakis, ilan et ey Ebu Hureyre buyurdu. Bunu da üç defa tekrarladı. Zikredilen hadis peygamberlik delillerindendir. Zira Ebu Hureyre asrında peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini en iyi ezberleyeni olmuştu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anı şöyle demişti. Şüphe yok ki Ebu Hureyre bizim işitmediğimiz şeyleri Resulullah aleyhisselam'dan dinlemiştir. Abdullah bin Ömer de tevazu abidesi demiştik ki Ebu Hureyre benden hayırlıdır ve ne rivayet ettiğini daha iyi bilir. Nesai sünende ilim babında cehid isnad ile rivayet ediyor. Birisi Zeyd bin Sabit'e gitti ve soru sordu. Zeyd ona şöyle cevap verdi. Ebu Hureyre'ye gitmeni tavsiye ederim. Ben, Ebu Hureyre ve falan kimse mescitte Allah'a dua ediyor ve zikrediyorduk. Rasulullah aleyhisselam çıktı, geldi ve yanımıza oturdu. Şöyle buyurdu. Yapmakta olduğunuz şeye devam edin. Zeyd dedi ki, ben ve arkadaşım dua ettik. Rasulullah aleyhisselam da duamıza amin diyordu. Ebu Hureyre de şöyle diyerek dua etti. Ben de arkadaşının istediğinin aynısını istiyorum. Unutulmayan bir ilim isterim. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam şöyle dedi. Amin. Biz ey Allah'ın Resulü, biz de unutulmayan bir ilim isteriz dedik. Şu devsli delikanlı sizi geçti buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Hürere'ye, Şöyle dediği tirimizi de geçer. Sen, Resûlullah aleyhissalâtu vesselam'ın yanına en çok devam edenimizsin. Ve onun hadislerini en iyi ezberleyenimizsin. Buhari, Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki, Rasulullah aleyhisselam'dan iki kap dolusu ilim aldım. Abdullah bin Ömer'e Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği, kim bir cenazeye katılır, ve namazını kılarsa, ona bir kıraat vardır. Bir kıraat, bir u dağı kadar sevap anlamına gelir. Hadisi soruldu. Dedi ki, Ebu Hureyre bizden çok rivayet etti. Sonra bunu Ayşe'ye sordu. O da tasdikledi. Bunun üzerine şöyle dedi. Abdullah bin Ömer, birçok kıraatlar kaçırdık. Bir keresinde Hazreti Ayşe radıyallahu ana annemiz, Ebu Hureyre radıyallahu anna, İşitmediğim hadisler rivayet ediyorsun dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anna dedi ki, Ey anne! Seni sürmedanlık ve ayna koyarken ben hadis talep ediyordum. Bu konuda rivayetler çoktur. Ahmet bin Hanbel Asim'in kuleb yoluyla babası kulebten rivayet ediyor ki, Ebu Hureyre'nin hadis rivayetine başlarken söylediği sözü işittim. Şöyle diyerek hadis rivayet ediyordu. Tasdik edilmiş, sadık olan Allah Resulu, ebul Kasım, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim benim adıma kasten yalan söylerse, cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Ebu Hurere diyor ki, Hz. Ömer radıyallahu ana, benim rivayet ettiğim bir hadis ulaştı ve bana dedi ki, bir gün falanın evinde bizimle beraber miydin? Ben, evet, o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim benim adıma yalan söylerse vesaire buyurmuştu dedim. Hz. Ömer bunun üzerine durdu. Peki, bunu dinlediysen, Şimdi git ve anlat. Ebu Hureyre demişti ki, Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki, Sizden biriniz sabahın iki rekat nafilesini kılınca, Sağ tarafına uzansın. Ona Mervan, Bizden birisi yıtıncaya kadar mescide yürüse olmaz mı? dedi. O da, hayır dedi. Bu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya ulaşınca, Ebu Hureyre artırdı, dedi. Ona, onun söylediklerinden bir şeye karşı çıkar mısın, denildi. Hayır, fakat o cesaret ediyor, biz çekiniyoruz, dedi. Bu söz Ebu Hureyre'ye ulaşınca, ben ezberlemişim de, onlar unutmuşsa, benim suçum ne, dedi. Mervan'ın Hz. Hasan radıyallahu anı, Dedesinin yanına defnetmek istemesi üzerine, Ebu Hureyre radıyallahu anın Mervan'a şöyle söylediğini işittim, diyor. Sa'd el-Velid bin Rabah Seni ilgilendirmeyen şeye karıştın. O gün emir başkasıydı. Lakin sen gayibin rızasını istiyorsun. Bunun üzerine Mervan öfkelendi ve şöyle dedi. İnsanlar Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor diyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu an Rasulullah aleyhisselatü vesselamın vefatından kısa bir süre önce gelmişti. Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki, Rasulullah aleyhisselatü vesselamı hayberdeyken ben geldim. Ben o gün otuz yaşımı geçmiştim. O vefat edinceye kadar onunla beraber kaldım. Hanımlarının evlerinde onunla beraber gider hizmet ederdim. Onunla beraber gazvelere ve hacca katıldım. Onun hadislerini en iyi bilen bendim. Allah'a yemin olsun, onun sahabeliğinde benden önce olan topluluk, Resulullah aleyhisselamın yanından ayrılmadığımı biliyorlardı. Onun hadislerini bana sorarlardı. Bunlar arasında Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir de vardı. Allah'a yemin ederim ki Medine'deyken Resulullah Aleyhisselam'ın hiçbir sözü benden gizli kalmadı. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olan herkesten ve Medine'den çıkan herkesten hadisleri dinledim. Vallahi Mervan bundan sonra onun hakkında konuşmadı derler. İbni Ebi Haysem'e, Hazreti Ömer veya Osman bin Merve'den, o da babasından rivayet ediyor. Babası, şu Yemenli'yi, Ebu Hureyre'yi kastediyordu, bana çağır. Zira o çok hadis rivayet ediyor dedi. Ben de çağırdım. O, hadis rivayet etmeye başladı. Zübeyir şöyle diyordu. Doğru söyledi, yalan söyledi. Bunun üzerine bu nedir dedim, o da şöyle dedi. Doğru söyledi, zira o şunu Rasulullah'tan işitti. Talha radıyallahu anın biz de işitenler gibi işittik, lakin Ebu Hureyre ezberledi, bizler unuttuk şeklindeki sözü daha önce geçmişti. Ebu Osman el Nehdi'nin rivayet ettiğine göre. Ebu Hureyre'ye yedi kez misafir oldum. O, hanımı ve hizmetçisiyle birlikte geceyi üç kısmı ayırıp namaz kıldıktan sonra, diğerinin de kılması için birbirlerini uyandırıyorlardı. İbni saat sahih isnad ile ikrimeden rivayet ediyor. Çokluktan kinaye olması ile beraber, Ebu Hureyre, her gün on iki bin tesbih ile sabahı eder ve şöyle derdi. Günahım kadar tesbihle sabahladım. Mudârib bin Hazen'den rivayet ediliyor. Ben gece giderken birinin tekbir getirdiğini işittim. Ona yetiştim ve, Bu nedir dedim? Dedi ki, Allah'a çok şükretmem gerekir ki ben Büşra binti gazvanın yanında karın tokluğuna ve nöbetleşe hayvana binmeye çalışırdım. Bindikleri zaman onları sevk eder, indikleri zaman hizmetlerini görürdüm. Sonunda Allah beni onunla evlendirdi. Ben bineye binerdim, indiğimde bana hizmet ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Hureyre'yi Bahire'in vekili, amiri olarak görevlendirmişti. O da on bin miktarında mal ile döndü. Hazreti Ömer radıyallahu an dedi ki, Bunlar benim seçtiğim mallar. Seninki nerede? O da doğuran at, gelen bağışlar ve kölemin haracı dedi. Baktığı zaman dediği gibi buldu. Sonra onu tekrar görevlendirmek için çağırdı, fakat Ebu Hureyre kabul etmedi. O da şöyle dedi: Senden daha hayırlı olan görev talep etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki: O kimdir ey Ömer? Hazreti Ömer radıyallahu an Yusuf aleyhisselam deyince Hazreti Ebu Hureyre: O Allah'ın elçisi oğlu Allah'ın elçisidir. Nebiyullah oğlu Nebiyullah olan Yusuf'tur. Ben ise Ümeymen'in oğlu Ebu Hureyre'yim. Ben sırtıma vursan da, hakaret etsen de, malımı alsan da, ilimsiz olarak konuşmaktan ve hükümsüz yargıda bulunmaktan korkarım diye üç defa tekrarladı. Birisi Ebu Hureyre'ye ben oruçlu olarak sabahladım. Babama gittim. Orada ekmek ve et görünce oruçlu olduğumu unutarak doyuncaya kadar yedim. Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki, Allah seni yedirmiştir. Adam dedi ki, Ondan sonra da çıktım ve falan kimseye gittim. Onun yanında sütü sağılan bir deve gördüm. Sütünden kanıncaya kadar içtim. Ebu Hureyre radıyallahu an dedi ki, Allah seni sulamış adam dedi ki sonra aileme döndüm ve biraz uyudum uyandığımda su istedim ve içtim dedi Ebu Hureyre radıyallahu an ey kardeşimin oğlu sen orucu bozmamışsın dedi Ebu Hureyre radıyallahu an vefatı yaklaşınca ağlamıştı ona bunun sebebi sorulunca şöyle dedi. Ömrünü ilimle, iman ve irfanla, hizmet ile geçiren kutlu zat. Azığımın azlığına ve yolun şiddetine ağlıyorum. Mervan Medine'de vefat ettiği hastalığında Ebu Hurey Radıyallahu anh'ın yanına gelmişti. Ona, Allah sana şifa versin dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre, Allah'ım sana kavuşmayı seviyorum. Sen de benimle karşılaşmayı sev. Mervan, çıkıp çarşının ortasına vardığında Ebu Hureyre'le vefat etmişti. Velid bin Nukbe bin Ebu Sufyan, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın cenazesini insanlara ekindi namazını kıldırdıktan sonra kıldırdı. Abdullah bin Ömer ve Ebu Said radıyallahu anhum da o topluluk içindeydi. El-Velid, Muaviye'ye Ebu Hureyre'nin ölüm haberini yazdı. O da şöyle cevap verdi. ''Geride bıraktıklarına bak, varislerine de on bin dirhem ver.'' komşularına iyilik yap zira o Hz. Osman kuşatıldığında ona yardım edenlerdendi Ebu Hureyre 78 sene yaşadı Sahabe-i kiram ve biz onlar İslam'ı yaşadı biz yaşadığımıza İslam diyoruz onlar İslam adına mallarını harcadı, biz mallarımız için İslami değerleri harcadık. Onlar Resul'den dinlerini öğrendiler, biz Resul'e din öğretmeye kalktık. Onlar Resul'e uzanan kılıçlara kollarını uzattılar, biz Resul'e uzanan dillere su uzattık. Onlar Resul'e atılan oklara kalkan oldular. Biz Resul'e atılan iftiralara lal olduk. Onlar verdiler. Biz aldık. Onlar Resul'e sordular. Biz Resul'e cevap verdik. Onlar boyunlarını büktüler. Biz boyunlarımızı uzattık. Onlar korkuttu, biz korktuk. Onlar çağırdı, biz kovduk, onlar affetti, biz kin tuttuk, onlar müjdeledi, biz nefret ettirdik, onlar cihad etti, biz olduğumuz yerde kaldık, onlar üretti, biz tükettik, onlar sorun çözdü, biz sorunun ta kendisi olduk, onlar yaşattı ve biz öldürdük, onlar sahabi oldular, biz kardeş olamadık, kardeş bile kalamadık. de geçtiği üzere Ebu Hureyre Medine çarşısına çıkar. Ey çarşı halkı, ey Medine halkı, siz ne kadar da geride duran acizlersiniz diye bağırdı. Çarşı halkı seslenenin Ebu Hureyre olduğunu, sözlerindeki ağırlığı da görünce, Ey Ebu Hureyre niçin? dediler. Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamberimizin mirası mescitte taksim ediliyor, siz ise burada duruyorsunuz. Koşun ondan istifade edin, ondan istifade etmiyorsunuz, niçin gitmiyorsunuz, niçin ondan payınızı almıyorsunuz dedi. Nerede pay ediliyor diye yine sordular. Mescitte diye cevap verdi. Süratle bütün halk mescidi akmaya başladılar, sağdan soldan akıyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu da, Orada durdu ve kendilerini bekledi. Geri geldiklerinde onlara niçin geri döndünüz dedi. Eyhu Ebu Hüreyre biz mescide vardık içeri girdik orada taksim edilen bir şey yoktu dediler. Ebu Hüreyre onlara peki orada ne gördünüz? Mescide kimseyi görmediniz mi? Gördük. Bazı kimseler vardı, namaz kılıyorlardı, bazıları da Kur'an okuyorlardı, bazıları ilmi müzakerede bulunuyor, bazıları başka konularda, istişarelerde bulunuyorlardı. Ebu Hureyre şöyle diyordu, O günkü Medine halkına ve bugün bana ve edip dinlemekte bulunan siz dünyanın her yerindeki kardeşlerime. Ey halk! Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası işte budur. Müsnette geçtiği üzere Allah'ın Resulü değerli dostlar, bir gün mescide girer. İmanınızı yenileyiniz diye söyler. Ey Allah'ın Resûlü! Biz imanımızı nasıl yenileceğiz diye sorarlar. Kutlu elçi, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan, yegane numunemiz, muhteşem rehberimiz, harikulade insan, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. illallah sözünü çokça tekrarlayınız. İşte bu söz, Varlık aleminin anlamı, hayatın parolası, hayırların anahtarı, şerrin kilidi, geleceğin istikbalin menzili, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah buyurdu. Rasulullah aleyhisselamla birlikte oturuyorduk. Bizimle beraber Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum ile başka kişiler de vardı. Rasulullah aleyhisselam aramızdan kalktı ve çok zaman geçmesine rağmen geri gelmedi. Rasulullah aleyhisselam'a bir şey olmasından endişelendik. Onu aramak için ilk önce ben kalktım. Çıkıp Rasulullah'ı aramaya başladım. Ensar'ın Beni Necar kabilesine ait bir bostana geldim. Kapısı var mı diye bostanın çevresine dolaştım. Baktım kapısı yoktur. Bu esnada bostanın haricinde bulunan bir kuyudan gelen bir yolun duvar içerisinden bostana girdiğini gördüm. Sıkışarak oradan içeri girdim ve Peygamber aleyhisselamı gördüm. Resûlullah aleyhisselam, gelen Ebu Hureyre midir deyince, Evet ey Allah'ın Resulü, benim dedim. Niçin geldin dedi. Sen bizim aramızdaydın, kalktın, geri gelmedin. Başına bir şey gelmesinden korktuk. Herkesten önce seni aramaya çıktım. Sonunda buraya geldim. Halk da benim arkamdaydı. Neredeyse gelirler dedim. Ey Ebu Hureyre, şu ayakkabılarımı al. Bahçe dışında, İnanarak La ilahe illallah diyen kimi görürsen onu cennetle müjdele dedi. Ayakkabıları alıp dışarı çıktım ve Ömer bin Hattab ile karşılaştım. Hazreti Ömer bana bu ayakkabılar nedir diye sordu. Ben de Rasulullah aleyhisselam söylediklerimin doğruluğuna alamet olsun diye onları bana verdi ve İnanarak La ilahe illallah diyen ki o da Muhammedur Resûlullah'ı ve bünyesini taşır. ''Rastlarsan onu cennetele müjdele buyurdu'' dedim. Bunu söyler söylemez, Hazreti Ömer göğüşme öyle bir yumruk vurdu ki, sırt üstü yere düştüm. Ağlayarak peygamberin yanına döndüm. Rasulullah aleyhisselam, ''Ey Ebu Hureyre, sana ne oldu?'' deyince, ''Ben Hazreti Ömer'e rastladım.'' Beni vazifelendirdiğin meseleyi ona söyledim. Göğsüme vurarak beni sırt üstü yere düşürdü dedim. Peygamber aleyhisselam Ömer'e, Niçin böyle yaptın ey Ömer deyince, Ey Allah'ın Resulü, Anam babam sana feda olsun. Sen Ebu Hureyre'ye ayakkabılarını verip, inanarak La ilahe illallah, Muhammed Resulullah ilavesiyle, diyen her kim araslarsan ona cennet müjdesi var dedin mi Peygamber Aleyhisselam evet dedi Ya Resulallah sen dahisini bilirsin lakin bunu yapma korkarım ki halk bu müjdeye güvenir onların yakalarını bırak da amel etsinler diye buyurdu Bunun üzerine Müslim'de geçti üzere peki söylemesin dedi Çünkü Aynı rivayeti yapan Ebu Hurir radıyallahu an diyor ki, Bir gün mescitte bulunuyorduk. Resulullah aleyhisselam kalkarak Yahudilere doğru gidelim dedi. Resulullah aleyhisselam Yahudilere, Müslüman olun ki selamete eresiniz dedi. Onlar, sen vazifeni tebliğ ettin dediler. Peygamber aleyhisselam, ben bunu istiyorum. Müslüman olunuz, kurtulunuz buyurdu.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 Kesinlikle yeryüzü Allah'ın ve Resulünündür dedi. O kerime-i tevhid, yani la ilahe illallah ve muhammed Resulullah, maddeye manayla bakmamızı, insana, hayvana, bitkiye, mevcut olan tüm varlığın sahibini bilerek edep ile donanmamızı, takva ağzıyı ile, gördüğümüzü her şeyden bir anlam çıkararak tüm varlık alemine hakkını vermemizi bize öğütlüyor. Selam olsun. Ashab-ı kiramın sözleri, söylemleri, eylemleriyle ile Resulü tanıyanlara, Resulü tanıyıp Kur'an ile buluşanlara, Kur'an'ı okuyup, anlayıp, yaşam tarzı haline getirebilenlere, Allah'ın ipi Kur'an ile, Hablullah ile rızayı bariye erenlere, en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye, bulunduğu her yeri iman ile imar ve ihya etmeye çalışanlara, sağına soluna bakıp da yanına yoldaş aramaktan çok, önüne ardına bakıp da hesaplara tapılan, takılandan çok tedbirini alıp, gayretini koyup, niyetini azmedip, ben Allah için ne yapabilirim? Ben şu kısacık dünya hayatımı nasıl imar ve ihya edebilirim? Nasıl Yesribleri Medine kılacak bir Musab? Nasıl Yemenleri İslam bellesi kılacak bir Muaz? Nasıl İspanyaları Endülüs kılacak bir Tarık? Nasıl İslam İslamboğul kılacak bir Mehmet olabilirim? Nasıl Anatolyayı İslam yurdu Anadolu kılacak bir Alpaslan olabilirim. Nasıl Anadolu'nun sokaklarını İslam ile şereflendiren Yesevi olabilirim? Nasıl en doğudan en batıya bir gönüle dokunabilir, kendime istikamet verebilirim diyebilenlere. Dünyanın her yerinden bizi dinlemeli tutunda bulunan kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi arz ederim. www.atlantsansunoto.com web sitemden bu ve diğer tüm radyo sohbetlerime ve çalışmalarıma ulaşabilir sosyal medya hesaplarının adlan sensör uzantısıyla kayıtları görebilirsiniz duanızda olabilmek en büyük arzumuz Allah yuvalarımızı imar etmeyi böylece geleceğimizi inşa etmeyi nasip etsin. çünkü yuvalar devletleri kuran imparatorlukları yücelten davaları ihya eden yegane kaledir aileler sarsılırsa kadınların feminizm erkeklerin taş fırın Çocukların ergenlik bunaltısı arasında ömürlerini hezana soktuğu bir dönem yaşanırsa, imparatorluklar çöker, krallıklar yıkılır, devletler biter, toplum yok olur. Yuvaların imha değil ihya olduğu bir gün, bir gelecek, bir istikbal bulmak duasıyla. vesselam Aleyküm.